Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Mezopotamya'nın en eski buğdayı olduğu söylenen sorgulun yeniden canlandırılması için 2017'de başlatılan Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi kapsamında bu yıl üçüncü kez hasadı gerçekleşti. İlk yıl 102 dönüm arazide 20 ton hasadının elde edildiği projede bu yıl 1400 dönümde 400 tondan fazla sorgul buğdayı elde edildi. 17 çiftçinin gönüllü olduğu projeyi yürüten aşçı şef Ebru Baybara Demir. Tarım girdi maliyetlerini düşürerek içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çiftçilerimizle üretmeye devam ediyoruz. İkinci zamanında daha fazla çiftçiyle yolumuza devam edeceğiz dedi. Her yıl Hasat Şenliği kapsamında halkın da yoğun katılımıyla gerçekleşen Sorgül buğdayı hasadı bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle projenin yürütücüsü Ebru Baybora Demir ve çiftçi kadınların katılımıyla ancak gerçekleşebildi. Şef Ebru Baybora Demir Yerel tohumlarla doğaya, insana saygılı tarımın mümkün olabileceğini, susuz tarımın su kaynaklarını korumada ve tarım girdi maliyetlerini azaltmada ne kadar önemli olduğunu sorgül buğdayı ile deneyimlemeye devam ediyoruz dedi. Projede 310 kadın çiftçi ve 24 kadın mühendis istihdam edildi. Çevre aktivistleri geçtiğimiz yıl Güney Afrika'da şirketlerin neden olduğu hava ve çevre kirliliği nedeniyle hükümete dava açmıştı. Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı David Boyd kömür yakılmasına bağlı olarak uzun vadeli hava kirliliğini ele almadığı iddiasıyla Güney Afrika hükümetine karşı açılan davada delil sunmak istiyor. Yüksek Mahkeme Birleşmiş Milletler insan ve çevre hakları özel röportörü David Boyd'un bu ayın sonunda delil sunmasına izin verirse hükümet emisyonları durdurmaya zorlayan dava başarılı olabilir. Çevre aktivistleri Bir devlet kuruluşu olan şirket tarafından işletilen, bir düzine kömür santrali ve petrokimya şirketi tarafından işletilen tesislerin bulunduğu bir bölgede hava kalitesini iyileştirmek için geçtiğimiz yıl dava açmışlardı. Boyd Reuters'ın gördüğü belgede şüphesiz ki hava kirliliği bugün dünyadaki en ölümcül çevre sorunu ve her yıl milyonlarca ölüme neden oluyor diyor. Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca devletlerin insan haklarını çevresel zararlardan korumaları için açık yükümlülükleri var diye de yazmış Boyd bu belgede. Birleşik Krallık merkezli Deniz Aşırı Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi önümüzdeki 10 yıl içinde faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları yarıya indirme ve 2050 yılında tamamen ortadan kaldırma sözü verdi. Bloomberg Green'de yer alan habere göre sanayi kuruluşu tarafından açıklanan taahhüt Küresel ısınmaya karşı mücadelede enerji üreticileri üzerindeki baskıyı yansıtıyor. Ancak iklim aktivistleri müşteri emisyonlarının da hesaba katılmasını isterken açıklanan plan yalnızca üretim sürecinde ortaya çıkan doğrudan emisyonlarla ilgili. Şirket emisyon işletme müdürü Louise O'Hara Murray, kendi üretimimiz için karbondan arındırma yolumuzu kuruyoruz, ürünün kullanımında daha fazla emisyon olduğunu kabul ediyoruz, dedi. Muray'ın açıklamasına göre şirketler verdiği sözü tutarsa 10 yılda 9 milyon tondan fazla sera gazı salımı engellenecek. Bu da Birleşik Krallık'ın toplam emisyonlarının %4'üne ya da bir yıl boyunca 2 milyon aracın trafiğe çıkmasını yol açacak emisyonlara denk geliyor. Az buz değil ancak karbon emisyonlarına en fazla neden olan fosil yakıtı çıkarmak için karbon emisyonlarını azaltmak. Çok garip iş modelini değiştirmeye ve Fosil yakıt çıkarmamaya ne dersiniz diye sormak istiyor insan. Science Daily'nin aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Coğrafya Topluluğu ve Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, insanlığın hızlı ve kararlı biçimde harekete geçmesi halinde dünya topraklarının kabaca yarısının kısmen el değmemiş biçimde korunabileceğini ortaya koydu. Haber. Sonuçları Global Change Biology dergisinde yayınlanan araştırma çerçevesinde insan eli değmemiş toprakların oranını hesap etmek için yakın geçmişte çıkan ve doğal toprakların antropojenik topraklara dönüşümünü ortaya koyan dört küresel harita karşılaştırıldı. İnsanın etki ettiği topraklarda tarla ve çiftliklerin yanı sıra şehirler ve madencilik yapılan araziler de dahil edildi. Araştırma ekibinde yer alan coğrafya profesörü Earl Ellis, İnsanın toprak kullanımı dünyanın kalan doğal ortamlarını özellikle ılıman ve yaşamaya daha elverişli bölgelerde gitgide tehdit ederken toprakların neredeyse yarısı geniş çaplı yoğun kullanımın olmadığı yerlerde bulunuyor dedi. Yeryüzünün yaklaşık %15'i, okyanuslarında %10'u, Şu anda bir biçimde korunuyor. Çevre örgütleri ise hükümetlere yeryüzü ve okyanusların koruma altındaki bölümünü 2050 yılına kadar %50'ye çıkarmaları çağrısında bulunuyor. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Bursa'nın Mudanya sahilinde... Denizin renk değiştirmesiyle birlikte çevreye yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar bu durumun normal planktonlardan kaynaklı olduğunu açıklıyor. Uzmanlar bu durumun korkulacak bir şey olmadığını ve yaz aylarında dönem dönem görülebileceğini dikkat çekiyor. Denizlerde mevsimsel değişikliklerin yaşanabileceğini belirten uzmanlar doğada olduğu gibi yaz aylarında denizde de renk değişimlerinin başladığını dikkat çekiyor. Plankton adı verilen canlıların sayılarındaki patlamaya bağlı olarak koku oluşabileceğini işaret eden uzmanlar bu durumun denizlerin rengini kırmızı, yeşil, kahverengi veya turuncu yapabildiğini söylüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğüsme. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.